Açık Radyo'da Açık Dergi için bir röportaj yapmak üzere galeri apele geldik sevgili Nuran Terzioğlu ile konuşacağız bu sergiden aslında daha önce bahsetmiştik ama bir türlü konuşma fırsatımız olmamıştı Eylül ayında açıldı 13 Eylül'de ve Ekim'in 18'ine kadar görme fırsatımız vardı sonra uzatıldı sergi sanıyorum. Bir reklam arası başlıklı bir sergi. Öncelikle konudan çok kısaca bahsedip sözü size vermek isterim. Hayatımızı istila eden günlük hayatımızı hem sosyal mecralarda hem sokakta, evde bile sesleriyle hayatımızın içine giren reklamlar üzerine kurulu bir sergi. Ve onların yarattığı zorunlu arayla alakalı. Lütfen birazcık daha açar mısınız bunu? Hoş geldiniz Eser. Ee, seve seve açarım. Hı. Bu hikaye aslında 1967'e dayanan bir hikaye. Hı hı. O zaman ben de e, sanat öğrencisiyim Maryland Üniversitesi'nde. E, ve hepimizde televizyon yok ama dünyayı e, takip edebilmek için bir küçük radyomuz var. Hı hı. E, Vietnam Harbi'nin tırmandığı bir yıl biliyorsunuz 1967. Ama radyoda haber olarak ölü sayısı veriliyor. Hı hı sürekli olarak ölü sayısı veriliyor ve ölü sayıları karşılaştırılıyor. İşte Amerikalılardan ne kadar öldü, Vietnamlardan ne kadar öldü derken pat hiç haber vermeden Dijel works wonders. diye bir sesle hı hı. bölünüyor. Yine bir ara veriliyor yani. E, radyoda Dijel çok merak ettim bir anti asit. Hı hı. Yani bu haberleri hı hı. çok ilginçmiş. Evet. Evet, bu benim böyle her zaman aklıma çakılı kaldı. Ve bunun üstüne mutlaka hayatım boyunca bir şey yapmak istemiştim. Ta ki geçen yıl e, Soma hı hı. E, felaketi olana kadar e, hiçbir şekilde fırsatım olmamıştı. Ama Soma sırasında biliyorsunuz üç gün yaz ilan edildi. Hı hı. E, televizyonlar bütün yayın evet. organlarında. Ama reklamlara hiçbir ara verilmedi. Benim tabii hemen... E, ...doğru diliye, geçmişe döndüm ve bu seneki konulu sergim olacağına karar verdim. Evet, soma size 67'ye doğru e, gösterir e, evet, ki soma, haksız değilsiniz galiba. Değil, değil. Bir çeşit savaş ve, çünkü bu da. E, o da öyle, o da öyle. İnsanların e, ölümü, yani böyle e, e, ecel olmadan ölümü hı hı. zaten hepimizi yeterince üzüyor... Ama hayat devam ediyor. Dediğiniz gibi akışa devamlı olarak bu tüketim toplumunun reklamları giriyor. Onun için <gülüyor> biz de programımıza böyle bir ara verdik. E, genellikle Galeri Aper biliyorsunuz günlük hayattan <gülüyor> e, konularını seçer. E, bu seneki e, sergimiz için de ee, bayağı bir yaz tatili süresince bile çalıştım. Hı hı. Epi bir e, emek verildi. Gerek sanatçılar, gerek e, galerici, yani galerimiz elemanları epi bir uğraştık. Bu sergiyi ortaya Eylemi çıkarmaya sayı. çalıştık. Çok teşekkür ederim. Ee, burada biliyorsunuz ön söz olarak Bahadır Yıldız'ın televizyonunu evet. e, sergiliyoruz. Bu bir ön söz. Galeriye girdiğimizde Bizi karşılayan o zaten. Evet bizi karşılayan bir ön söz var. Ön sözde de alın teri değilse bile e, sırt terini önleyen bir malzemeyi görüyorsunuz. <gülüyor> evet. Taksilerde kullanılan bir malzemeyi de kullanmış. Diğer malzemeler de ilginç. Zaten Bahadır Yıldız e, genellikle e, malzemesini ifade aracı olarak <gülüyor> kullanır. Burada üst tarafta gördüğünüz ve altta... E, heykelin dayandığı e, ayakkabı kalıpları ikinci dünya harbinde ortopedik ayakkabı giymek zorunda kalanların ayakkabı kalıpları üzerinde çoğunun üzerinde isimleri de yazılı numaraları Hı. yazılı böyle özel bir iştir onu özellikle şey. getirdik e, hemen yan tarafta gördüğünüz Erhan Şelmet'in işi e, en son dakikada sergimize hı hı. girdi. O da şöyle, 18 Temmuz'da okuduğum Sezen Öney'in bir yazısıyla ilgili bu işi kazandık. O da şöyle bir şey, çok hüzünlü bir yazıydı. Gelinciklerin neyi sembolize ettiğine dair. Hı hı. Çok güzel yazılmış bir yazı. Ve ben böyle yerde gökte gelincikle o yazıyı yansıtabilecek bir iş arar oldum ve tesadüfen Erhan Şermet'in kataloğunda buldum aradığımı. Bir gelincik tasviri. gelincik tasviri var ve bir reklam oh, panosu, panosu kullanılmış evet. böyle bir fotoğraftan. Ee, Galerimizin önünde... Evet, özellikle önünde. bunu sormak istiyorum şimdi size demin bahsettiğiniz üzere. Evet, Sakine Çil'in 2006 ya da 5. Biennale'nde yer almış, reklam raketlerinin içine benim bildiğim kadar ilk sakin'e sanat eserleri yerleştirmişti. Hı hı. O bir İstanbul'du diye bir dizi yapmıştı ve Biennale seçildi, çeşitli yerlerde gösterildi. Daha sonra da bu dizisi Avrupa Kültür Başkenti İstanbul etkinlikleri içinde de yer aldı fakat iki seferde de hiçbir zaman nedenini öğrenemedi. Kısa süre içinde bu eserlerin kaldırıldığını duyduk. Muhtemelen reklama ihtiyaç olmuştur. Ve onların yerine, sanat eserinin yerine reklamlar almıştır diye insanın aklına geliyor. Evet. Fakat burada da bir 15 gün sergilendikten sonra protestolar sırasında reklam raketi sanılıp Parçalandı bu defa. Geçtiğimiz haftalarda olan evet, Kobani eylemlerinden bahsediyorsunuz. Evet, evet. Evet. Ama sanat eserleri içinde olduğunu bilselerdi böyle bir şey olmazdı. Çok ironik olmuş gerçekten. Düşünüyorum. Evet. Fakat yine de kapımıza e, bir görselini, bir görselini koydu. koyduk. Hı -hı. Kaçırılmasın diye çok önem verdiğim bir iştir. İyi etmişsiniz evet. Çok ilginç bir şikayesi. Evet, Hı -hı. Neşin içinde... Aranıyor adlı Güler Güngör'ün eserini görüyoruz. Aranıyor da gördüğünüz gibi baş yok. Bir beden, beden, elli, beden, beden, her şey var, mevcut bir torso ama başı göremiyoruz. Evet, Lazeran Özer, Mimar Sinan'da seramik bölümünde öğretmeyözdür ve 2000 yılından beri çalıştığımız bir sanatçı. Ama bir ara verdim diye biraz reklamı protesto eden bir <gülüyor> iş yapmış. Tekniği enteresan ve kendi seramik işlerini baskıya almış ve işte birlikte okuyacak olursak bugün interneti açmadım radyoyu, açmadım televizyonu, açmadım kitap, Hı. okumadım bütün bir protestosunu bir çeşit şey kendini koruma aslında Kendini ko evet sanatıyla baş başa bırakmış diyebiliriz. Yine e, ...sergiye özel yapılmış Hı -hı. bir işin önündeyiz. Sümbül Eren. E, Sümbül Eren ayrıca Avrupa Topluluğu e, temsilciliğinde e, basın danışmanıdır Hı -hı. Ankara'da. Kendisi e, sanat okulu mezundu. O da bir reklam hazırlanmış. karta 3 taksiti olan bir eser. Bir Magic Cream diye... Ve Picasso'yu ee, görüyoruz. E, evet. E, Magic Cream ile bambaşka bir çehreye kavuşun diye bir Picasso'yu kendisinin yanına yerleştirmiş. Hı -hı. Çeşitli şeyler hazırlanmış, kağıtlar e, hazırlanmış. Yani. Evet. Marlon Brando mesela kullandım çok memnun kaldım diyor Cennetköy'den. Ünlülerle enerjik. E, e Tabii yani tamırı. bir çok göndermesi Hı -hı. var. Evet. Çok haklısınız. Bahsettiğimiz işler alt katta konumlanmış işlerdi. Yukarı çıktığımızda da bizi ilk olarak sol tarafımızda Aslımay Altay Güney'in işi karşılıyor. Bu da evet. oldukça ilginç Sıla. bir iş. Sıla dükkanı. <gülüyor> Almanya'ya giderseniz üstüne. evet sık sık karşınıza çıkan küçücük e, Türkiye'den gelen malzemelerin satıldığı küçücük dükkanlara <gülüyor> rastlarsınız. Ve bunlar genellikle köşede olur. O yüzden Sıla dükkanı adını verdi. Haymatladen. Almancası ve burada kullandığı malzeme e, portakal kabuğu ve portakal hmm. reçellerini görüyorsunuz arkada. Kurutulmuş portakal kabuklarıyla evet şeffaf malzemeyi evet. birleştirerek Aa. bir görsel yaratmış. Evet en azla çok şeyi ifade etmek diyebiliriz. bir e fark ediyorum ben de portakal kabuğu olduklarını. Evet. <gülüyor> ee, hanımın yeleğinde. Bey'in ceketinde, bıyıklarında, hı hı. hiç her şey tamam. Yani ve sanatçımız da beş yıldır Almanya'da yaşıyor ve sık sık Almanya'daki Türklerin sorunlarına da değinen işler yapıyor. Hı hı. Buna bu diziyi sıla dükkan dizisini bu sergi özel olarak yaptı. Üç parçadan oluşan bir iş. Evet. evet. Portakal reçelinin ayrı bir anlamı var mı, cahilime? Hiç benim, ay hiç hayır. Verdim. Estağfurullah çok güzel bir soru. Bir geçmişi var. Portakal kabuğunun aslımayın sanat yaşamında Akdeniz ülkelerine işte Tunus biraneline olsun, Alexandria, İskender biraneline olsun gittiği zaman genellikle. Ak Akdeniz'in ortak ürünü diye portakaldan işler yapmıştı Hı -hı. hatta gemiler yapmıştı bir müzik festivalinin posterinde de yer aldı binlerce Hı -hı. üretilen bir posterde de yer almıştı yani böyle bir açıklaması da var aslında Hı -hı. yani hem Akdeniz bölgeden bir şeyi kullanmak Evet geri dönüşüme de göndermesi olduğunu tahmin ediyorum çok teşekkür ederim bana da bir hatırlatmış oldunuz <gülüyor> <Rica ederim. hatına gülüyor> geçmişini <gülüyor> Evet, şimdi siyah-beyaz mürekkep bir işin karşısındayız. Kendini şımart Türkiye, Yıldız hı hı. Şermet'in. Evet. Ee, Yıldız son yıllarda miniaturda, geleneksel miniaturda çalışan bir sanatçımız ama onun elinde her şey çok yeni sözlere döner. Hı hı. de aynen e, konular da öyle. Tabii e, şimdi geldiğimiz ahali bir tablo biçiminde görüyoruz. Aslında çok basit e, ögeler kullanarak bunu anlatmış. Kendini Mart Türkiye'de. E, işte, arabalar ve evlerden başka bir şey göremiyoruz. Miyatür'de hı hı. gördüğümüz selviler şunlar, bunlar yok maalesef. Evet, e, bu işin iki farklı versiyonu daha var alt katta ve onlarda da Burada olmayan AVM'ler var. Yani bizi şehirden atmaya çalışan ve kendine yer edinmeye çalışan küçük canavarlar olarak nitelendireceğim. Çok teşekkür, anda. çok güzel söylediniz. Ve onlar da aşağıya yukarıya bağlıyorlar. Aslında onu düşünmedik değil. Mutlaka. Gelir gelmez, gelir gelmez aşağıda o tür bir yer Hı -hı. açtık. Yoksa bunun yanına da versiyonlarını koyabilirdik. E, teşekkürler. Şimdi e, reklam tarihinde epi yeri olan bir e, hı hı. konunun önündeyiz. Gamze Taştan'ın. Gamze Taştan Marmara Üniversitesi'nin şu anda master öğrencisi e, ve bizde staj yapmıştık. Staj hı hı. yaparken öğrenci işlerini görmüştüm. Hep e, genellikle e, Türk filmlerinde ki rollerde kendini de kullanan, iş üreten bir Hı -hı. sanatçımız. Buraya reklam tarihinden müjdarın meşhur 70'lerin ortasında e, yer alan ve hatta sansüre uğrayan bir reklama bizi evet. tekrar götürüyor. Limon kolonya'sı. Fuar kolonyaları. Fuar kolonyalarını hatırlayanlar, bir yaşın üstünde olanlar hatırlıyor. <gülüyor> ben o filmi de görmedim <gülüyor> ama e, fuar kolonyalarının hikayesini hatırlıyorum. Hayri Patırtı koparmıştı. Ee, bakışlarındaki şu ifadeden dolayı. Evet. E, bir... Yayından evet, kaldırılıyor. Aynen öyleymiş bakışlar. Evet, evet. Çok güzel, çok güzel. <gülüyor> ee... Burada Elif Süslerin, hı hı. o da şimdi e, Sabancı Üniversitesi'nde asistan ve son 4-5 yıldır bizimle çalışan hı hı. bir sanatçımız. O da filmlere olsun kitaplara olsun gönderme yapan bir e, ilginç bir sanatçımız. Burada üç filme değiniyor. Yağlı boyaları var. Yağlı üç boya adet. evet. Üç adet yağlı boyayla bu filmlere ben arada iyiyim diyor. <gülüyor> ve çok da güzel anlatmış burada. Ee... Evet belki de aktarabiliriz aslında. Belki aktarabiliriz. Şöyle demiş karar aşamasında kalıp adım atmadan önceki son anda neler hissederiz? Sanki hayatımızdan bir screenshot alınmış gibi donup kalınır. Sanki o kapıdan geçiş yüzyıllar alacakmış gibi gelir demiş ve filmlerden sahneleri koymuş. Oz büyücüsü John Malkovich olmak ve 2001 Bir Uzay Macerasından. Bu da özel yapıldı. Sergiye Hı -hı. özel yapıldı. Ee, Sakine Çil'in ikinci işiniyle karşılaşıyoruz. Penguenler. Oldukça Evet. E, resmi geçit yapıyorlar. Penguenler burada. Ee, ve geçenlerde çok hoş bir rastlantı oldu. Hiç düşünmemiştim bunun üstünde. Penguenlerin formu yumurta formu. Buraya gezen genç bir öğrenci... H hemen dedi ki Aa ne kadar iyi olmuş yumurta bütün dünyada bir protesto sembolüdür dedi. <gülüyor> çok güzel birleşmiş. <gülüyor> evet e, penguenler de sık sık e, yayınlara giriyor biliyorsunuz. Onun için şimdi Arzu Başaran'ın beş seçilmiş işi var sergide. <gülüyor> Benim radyo hikayeme çok yakın buldum. Vietnam biraz evvel bahsettiğim evet, gibi 60'den. radyoyla başlayıp radyoyla biten desenlerini koyduk ve hem döneme gönderiyor hem böyle e, hikaye anlatması açısından hı hı. da bana çok ilginç gelmişti bu desenleri. Evet e, karşımızda büyük duvar. Bu duvar genellikle konulu sergimizde nedense hep Şakir Gökçe tarafından istila edilirdi, davet edilirdi. <gülüyor> e, ama bu bu duvara onun işleri nedense çok iyi gider. Burada da onun alışılagelmiş günlük hayattan seçtiği objeleri başka bir kimlik hı hı. kazandırıyor. Mesajı yok, adı da isimsiz ama bir metre gibi e, ölçü, ilk ağızda ölçü hatırlatan hı hı. bir şeyi keserek yaptığı bir iş. Bence bu da sergiye e, böyle bir farklı bir boyut katıyor. Mesafeyi ya da arayı hatırlatan, araya, hatırlatan tabii değil. ki. Tabii ki. Evet, Açık Radyo'nun sevgili Maria, Maria Sezere. Sezer evet ve burada çok özel işler koyduk Maria Sezerden. Ee, hem kendi yaptı hem de arılarla birlikte yaptı. Tabii ki. Iş karşınızda <gülüyor> ve ona bu bezi yerleştirmeden başka hiçbir katkıda bulunmadığını söylüyor. Arıların kendilerini hapseterken kovanlarında. E, propos, propolis dedikleri malzemeyi hı hı. üretip bütün o araları propolisle kaplayıp e, kapatırken Maria'nın tabiriyle köleleştirirken kendisini hı hı. arkaya bir bez koymuş ve bezde bütün barı, arıların marifetlerini sanat eseri olarak görebiliyoruz. Ona paralel olarak bir dizi enstelasyonunu daha koyduk. Onlar da e, buna yaşam, e, arıların e, duvar halılarına e, yaşam alanı derken bu enstalasyonuna da buyurun adına vermiş Maria Sezer. <Gülüyor> e, bunlar cam altı tepsileri ve her e, tepislerin arkasında e, boyayla anlatmak istediği hikaye e, 19. yüzyılda William Turner'ın e, köle gemisi adlı <Gülüyor> eserine. ...gidiyor... E, ...ve günümüzde diyor... ...işte konforlu odalarımızda da otururken... ...ve ikramlarımızı yaparken... ...reklam aralarında... E, ...ama ne kadar üzücü... E, ...bir... ...dünyayla... ...iç içeyiz... Her ve her zaman karşı mutlaka ve maruz zaman, kalıyoruz... ...tabii gene o... E, ...gemilerle kaçan mülteciler... Özgürleşmek adına yeni felaketlere sürüklenen insanlar onları dile getirmiş. Onun için alabildiğince bir yer verdik bu kadar güzel bir yerleştirme. İkisinin bağlantısında da e, gene çok açık olan evet, Arı'nın Maria Sezer'in deyimiyle köleleştirilmiş olması, insanın da insan tarafından köleleştirilmiş olmasıyla da güzel bir bağlantı kurmuşlar birbirleriyle. Bence de. Onun için e, e, ikisine Hı -hı. de yer ver, verdik sergimizde. Evet, e, şimdi e, Şebnem Arkanı ben e, 2005-2006 yıllarında e, tanıdım ve daha doğrusu eserlerinden tanıdım. Hı -hı. Bu ikinci sergi oluyor, onun eserlerine tekrar rica ediyorum kendisinden. Ve... E, Dayanamadım kendisinde iki, iki, işi, iki, var. iki evet. işi var. Şenil evet. Gene 2006 yılından bir e, eserini rica ettim. Çok kuvvetli bir eserdir. Bir bıçağın e, saatin sarkacı olarak kullandığı ve işleyen bir saat. Hiç devam eden şiddeti e, gayet sessiz bir biçimde. Yalnız bir bıçağın pijama vuruşları ile. ...bize anlatan bir işi koyduk e, Evet bir buraya. kapalı mekan objesi olmasından dolayı da... ...kamusal alan olsun ya da e, bir kişinin barınağı olabilecek bir ev olsun... ...her yerde karşımıza çıkabilecek bir tedirginliğe sahip... E, ...kaçabileceğiniz bir yer yokmuş gibi bir his uyandırıyor. Çok teşekkürler, çok güzel anlattınız. Onun yanında Raziye'nin, ben bunlara şiirler diyorum... K ...kare fotoğrafları yer alıyor... Ben küçüklüğümden de hatırlarım, ee, bu, bu coğrafya neresine giderseniz gidin, insanlar e, tam tersine tüketim toplumu bu kadar gelişirken bir türlü o şeyleri atamazlar. Vita tenekelerinden başlamıştı hı hı. bu adet. Bir türlü kullanılan yoğurt kapları, vita kapları, e, tenekeler, zeytinyağı tenekeleri, hatta yağ tenekeleri bir türlü atamazlar. Onları çok güzel değerlendirirler üstünde ne yazdığına bakmadan. E, oraya hanımlar illa bir çiçek ekerler. Evet. O da çeşitli yerlere gitmiş. Çeşitli hanımların tık malzemeleri nasıl değerlendirdiğini e, dönüp onlardan bize... Hı hı. E, fotoğraflar sunuyor. Afife Hanım'ın kapısının önü, Leyla Hanım'ın balkonu, Sümbül Hanım'ın balkonu, e, Raziye'nin merdivenleri ki bu ismi bütün seriye verdik. Hı hı. Kendisi Raziye Kubat biliyorsunuz. Evet. E, i̇şte Katrin Hanım'ın bahçesi böyle devam ediyor. Kahvehane olarak devam ediyor. Maruf kaldığımız ürünlerin aslında hayatımıza bir çeşit dönüşü ve yararlı olabilecek halinin belgesi gibi. Tabii. Evet. Çok da anlamlı. Evet. Şimdi ben bu odaya giderek Daycel Odası ismini verdim. Evet. Serginin en son bölümü. Evet. Serginin son bölümü. İşte orada radyo programında araya giren... E, mide asiti ilacına tekrar bir gönderme yaparak burada sindirimle ilgili <gülüyor> işleri bir araya toplamaya çalıştık. Burada ilk gördüğümüz iş Hande Varsat'ın yağ sabır atlı işi. <gülüyor> o bir vitrin kutusu gibi hazırlanmış iş ve burada bir tesbih görüyoruz. Boncukların dişleri büyüttüğü, dişlerden oluşan bir tesbih. Ve imamesinde de gerçek kadın saçı var. Tesbih'teki boncukların temsili bir sayıya tekabülü 32. var mı? 32. Ee, evet. <gülüyor> <gülüyor> o da İnsan gerek Yok tabi, evet, Tabii. Tamam. tabii. Ee, dişlerle. E, aslında Hande Varsat e, kadın sorunlarıyla hı hı. ilgili işler yapar. Burada kişisel, ilk kişisel sergisi de burada olmuştu. Evet şimdi biraz mizah. <gülüyor> ee, Suzi Huglevi, ee, Suzi Huglevi reklam arası için özel bir iş yaptı. Bir buzdolabını <gülüyor> yarıdan kesip onu yeniden bir sanat eserine dönüştürdü ve e, kapakta diyet arası, reklam arası diyet arası bunun ismi, bu eserin ismi. E, meşhur üçgeni koymuş kapak ve evet piramidi koymuş diyet piramidini ve bunları uzun uzun yağlı boyayla çalışmış. İçinde ise reklam arasında yaptığımız münasebetsizlikler. <gülüyor> bir de bir hoş detaydan bahsetmiştiniz. Sergi açılış günü maalesef kaçırmış evet. durumdum ben ama buradaki işleri bir sunum olarak bir video olarak daha doğrusu evet ikram, ikram olarak gerçi burada da tabii reklamlar vardır hem reklam <gülüyor> Evet içinde bir de sunum yaptı çok lezzetli reklam araları yedik <gülüyor> ikramı yedik e, karşımızda Emre Sena'nın, Mimar Sinan'da biliyorsunuz hı hı. grafik bölümünde de öğretim üyesi, bizim sürekli çalıştığımız, çok iftihar ettiğimiz e, sanatçımız, Emre Sena'nın sanat konservelerini görüyoruz. Evet. E, koliler üzerinde sergilenen her bir e, konserve, her bir e, kavanoz içinde birer sanat eseri, kendi eliyle yapmış olduğu sanat eserleri hı. E, saklanmış portreler var hepsinde sanıyorum hepsinde portreler var hepsinde portreler de bize bakıyor manidar evet, bir biçimde kim teşhir ürünü evet, gene, evet, öyle kolileriyle birlikte sergiliyoruz tek e, e, renk demeyeceğim siyah beyaz eserler ama bir kan kırmızısı kullanmış hı hı. E, konservelerinde son derece çarpıcı en son ihtiyaç molasına geliyoruz. <gülüyor> i̇htiyaç molasında da e, el havluların iç tüpleri ve tuvalet kağıtlarının iç tüpleri Hı -hı. kullanılıp e, yeni gider şeyleri e, oluşturulmuş. Gider boruları Hı -hı. oluşturulmuş. El serginin son köşesinde de. Aşam evet. Burada hayli e, mizah tabii. Evet. Var. Dediğiniz gibi bu köşe ona adanmış Aa, evet, gibi olmuş. Evet. Zaten hayat da öyle. <gülüyor> Gülerken <gülüyor> ağlıyoruz. Ağlarken gülüyoruz. Böyle. Evet, çok hoşmuş. Ee, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı diye sormak isterim. Ve de serginin uzatıldığı tarihi de. Ah, çok çok teşekkür çok ederim. Çok incesiniz. 23'üne kadar uzatıldı. 23 Ekim. 23 Ekim. 23 ee, Ekim. Serginin paylaşılmasını çok arzu ederim. Belki bu da bizim bir reklamımız olacak. <gülüyor> Galerimizin çünkü reklam, reklamdan kaçınan bir galeridir. Evet. O anlamda da çok güzel bir oyuncusu olmuş. <gülüyor> çok teşekkürler ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Hatırlatıyoruz tekrar 13 Eylül'de açılmıştı. 23 Ekim'e kadar görmek mümkün bir reklam arası Karma Sergisi Galeri Apelde Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler